Burası Gül FM. Nur iklimi başlıyor. Eşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu ve Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün 18. pencereyi paylaşacağız inşallah. Evelem yendiru fi melakütü semavati vel ard. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede. ''Semaların ve arzın melakütüne bakmazlar mı?'' diyoruz. ''Semaların ve arzın melakütü.'' Yani iç yüzü. Yani görüntüsünün arkasına bakmazlar mı? Bir söz vardır. El, parmak, ayı gösterdiği zaman aya değil parmağa bakanlar aptaldır, aptallardır şeklinde. Dolayısıyla kainattaki her şey aslında... Görüntüsünün ötesinde çok farklı şeyler anlatıyor. Kendisinden ziyade kendisinin anlattığı şeye odaklanmamızı istiyor. Kendisine değil gösterdiği şeye nazar etmemizi istiyor. Bu pencereli Üstad Hazretleri semalların varzın arzın bizi davet ediyor. 22. sözde izah edilen şu temsile bak ki, Nasıl mükemmel, muntazam, sanatlı, saray gibi bir eser, bilbeda muntazam bir fiile delalet eder. Evet, dağ başında ya da bir çöl ortasında mükemmel, muhteşem bir saray görsek, hemen muhteşem bir fiil aklımıza gelir. Müthiş bir iş görülmüş burada, bu anlaşılır. Bu sanat da ne kadar mükemmel, ne kadar muntazam, ne kadar sanatlıysa bu çok çok daha açık, çok çok daha düşünmeye ihtiyaç duyurmadan kendiliğinden ortaya çıkan bir düşünce olur. Evet, mükemmel, muntazam, sanatlı saray gibi bir eser bedahe muntazam bir fiile delalet eder. Yani bir bina bir dülgerliğe delalet eder. Orada bir bina varsa bir ustalık var demektir hemen arkasında. Yani görüntü bu, görüntüde bina var ama arkasında akla hemen dülgerlik geliyor. Ve mükemmel, muntazam bir fiil, biz zarure, mükemmel bir faile ve mahir bir ustaya, bir dülgere delalet eder. Evet. Mükemmel, muntazam bir iş, bir oluş gördük. Hemen arkasında mükemmel bir fail, maharetli bir usta zihnimize gelir. Bu zorunludur. Aklen zorunludur. Akıl başka yol bulamaz. Evet. Mükemmel bir iş görünmüşse mükemmel bir ustalık vardır arkasında. Ve mükemmel usta ve dülger ünvanları bilbedahe mükemmel bir sıfata yani sanat melekesine delalet eder. Evet. Mükemmel bir ustalık varsa ortada arkasında bir sanat vasfı, melekesi sıfatı vardır. Ancak bir sanattan böyle bir ustaca iş ve eser beklenir. Ve mükemmel sıfat ve o mükemmel melekeyi sanat bir ve daha mükemmel bir istidadın vücuduna delalet eder. Evet, arkasında müthiş bir kapasiteyi, kabiliyeti, potansiyeli gösterir ki ondan hasıl oluyordur. Bu mükemmel sıfat, mükemmel unvan, mükemmel iş, mükemmel eser. Ve o mükemmel istidat ise ali bir ruh ve yüksek bir zatın vücuduna delalet eder. Evet. Böyle bir kabiliyet de ancak bir ruhla izah edilebilir, bir zatla izah edilebilir arkasında. Şimdi üstat burada müthiş bir e, zihinsel işleyiş mekanizmasını ortaya koyuyor kaçınılmaz şekilde bunlar birbirini izliyor. Yani kısaca dumanı görür görmez ateşe intikal etmemiz gibi. Mükemmel bir eseri görünce mükemmel bir iş ve işleyiş insanı zihnine geliyor hemen arkasında. Müthiş bir iş görülmüş. Bu işin arkasında da mükemmel bir ustalık zihne geliyor. O ustalığın arkasında da mükemmel bir sanat melekesi akla geliyor. O sanat melekesinin hemen ardından mükemmel bir kabiliyet, istidat, kapasite, potansiyel akla geliyor. Bunlar Hepsi bunlardan doğuyor çünkü böyle mükemmel bir istidat da mükemmel bir ruhu gösteriyor arkasında. Akıl buraya kadar yolculuk edip burada duraklamadıkça akıl itminan bulamaz. Çünkü akıl sürekli daha daha ilerisine daha ilerisine gidiyor. Akıl ayaklarını yere basmak istiyor. İşte arkasında bir ruha ulaşmadıkça böyle bir binayı izah etmenin imkanı yoktur. Burada şöyle bir bununla en sonunda bir miraj-ı marifet olarak nazarımızı arz ediliyor. Dolayısıyla insan bu muhakemeyi, mantığı, düşünce serüvenini izledikçe bu hadsi olarak bir noktaya gidiyoruz. Yani dumana bakar bakmaz ateş akla gelmesi gibi esere bakar bakmaz artık onu ortaya koyan usta insanın zihnine geliyor. Eserde esere olan hayranlığı aslında ustaya olan hayranlık şeklinde kendisini gösteriyor. Burada şöyle bir nokta da ayrıca nazar itibari alınmalı. Yani duman ateşe delalet eder onu gösterir. Kaynağı çünkü o. Fakat insan şunu da bilir ki önce ateş vardır sonra duman. Ve böyle bir bekleş içerisinde olayı değerlendirdiğinde farklı bir şey de ortaya çıkar. Yani önce usta vardır. Sonra ustanın sanat melekesi vardır. Sonra ustalığı vardır. Sonra üste unvanı vardır. Sonra ustacı işi vardır. Ondan sonra bir eser ortaya çıkar. Dolayısıyla böyle baktığımızda yani aslında dumanın ateşe delaleti zihni bir yoldur ama aslında önce ateş vardır sonra duman. Dolayısıyla biz dumanı görürüz ama dumandan çok daha varlık mertebesinde yüksekte önde olan ateşi zihnimize getiririz. Aynı şekilde de öyle bir Ruh vardır ki, sanatkar bir ruh böyle sanatlı bir eser ortaya koyuyor diyebiliriz kısaca mekanizmadan. Eserden çok eser sahibi varlığı, eser sahibinin varlığını zihnimizde, kalbimizde duyarız aslında. Dolayısıyla ilk önce başlangıç itibariyle böyle dumandan ateşe gidersek olur. Fakat asıl olan daha sonra bu geçici ve... Bir ulaşmak için yaptığımız bu seyir her zaman yapmak zorunda değiliz. Artık ondan sonra ateşten dumana doğru bir bakış sergilememiz gerekir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hakk sıfat ve esmasını nazar edip oradan eserleri değerlendirebiliriz. İki yönlü bir durum bu yani. Duman ateşi ateşin dumana delareti gibi. Evet, böyle bir muhakeme ve mantık... Ve burada biraz sonra gelecek ifadeyle bir mirac marifet öğretiyor Üstad Hazretleri bize. Şimdi bunu kainata tatbik edecek ve sıfat-ı ilahiyeyi nasıl kainat gösteriyor, anlatıyor. Kendisinden ziyade ona nasıl delalet ediyoruz, onun izlerini söyleyeceğiz inşallah. Öyle de zeminin yüzünü belki kainatı dolduran müteceddit eserler. Bil ve daha gayet derece-i kemalde bulunan efali gösteriyoruz. Yeryüzüne bakıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz. Muhteşem bir sergi ilahi, sanat galerisi. Ne sergilenmişse tamamı mucizedir. Taklidi mümkün olmayan sanatlarla doldurur kainat. Ve Bunlar statik değildir. Dinamiktir, müteceddittir. Sürekli yenileniyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Hatta her bir mahluk hayat evresi içerisinde değişik değişik farklı şeyleri nazarımıza arz ediyor. Böylesine ihtişamlı bir seyrengah, bir temaşagah, bir sanat galerisi içerisindeyiz. İşte muhteşem eserlerle yüz yüzeyiz daima. Yukarıdaki mantıkla bu eserler arkadaşlığında bulunan müthiş bir efali gösteriyor. Yani eserin mükemmelliği arttıkça... Onu yapan işin de mükemmelliği gözlere o nispetle görünüyor. Muhteşem eserler var. Muhteşem bir süratle habire yenileniyorlar. Demek ki muhteşem bir fiil, habir onları evirip çeviriyor. Bir iş, bir oluş görünüyor. Ve şu nihayet derecedeki intizam ve hikmet dairesindeki efal, bilbe daha ünvanları ve isimleri mükemmel olan bir faili gösteriyor. Yapılan iş, işleyiş, sevk ve idare gözümüzün önünde... Bütün bunları son derece muhteşem bir düzen görüyoruz. İnce bir hesap görüyoruz. Belli bir gaye etrafında evrip çevirme görüyoruz. Böyle bir fiil elbette. Hiç kaçınılmaz bir şekilde, başka yolu yok. Apaçık bir şekilde. Ünvanları ve isimleri mükemmel olan bir faili gösteriyoruz. Demek ki arkada bir işleyen var. Bir sevk ve idare eden var. Bir tedbir gören var. Bunları zaruri olarak insanın zihnine getiriyor. Çünkü muntazam hakim fiiller faizsiz olmadığı katiyen malum. Yani ortada akıllara durgunluk veren ve belli bir maksat, bir fayda takip ederek ortaya konulan işler tam da öyle işliyorsa eğer herhalde bu bir faizsiz olamaz. Her işin arkasında bir işleten var. Hele iş ...muntazam olmak açısından, hikmetli olmak açısından çok ileri derecede ise bu çok çok daha katli bir şekilde arkasında kusursuz bir faili gösteriyoruz. Ve son derece mükemmel ünvanlar o failin son derece kemaldeki sıfatlarına delalet eder. Evet. İzlerini sürüyoruz. Mükemmel ünvanlar, isimler var. Bu isimler nereden geliyor? Failin son derece kemaldeki sıfatlarından kaynaklanıyor. Çünkü fen sarfça nasıl ismi fail maslardan yapılır? Öyle de ünvanların ve isimlerin dahi mastarları ve menşeleri sıfatlardır. Evet. Üstad Arapçanın bir inceliğinden bahsediyor. Orada fail özne mastardan yapılıyor. Aynı şekilde ünvanların ve isimlerin dahi mastarları, şeyleri sıfatlardır. Yani bir insanda bilmek sıfatı olacak ki bilen ismi olsun. Dolayısıyla bütün isimler bir sıfattan kaynaklanır, köken alır. Dolayısıyla işte bu kadar ustaca kainatta e, ceryan eden e, işler, işleyişlerin arkasında böyle bir ustalığı görüyoruz. Evet. Ve son derece kemalde sıfatlar şüphesiz son derece mükemmel olan şunat-ı zatiyeye delalet eder. Evet. Böyle sıfatlar da nereden kaynaklanıyor? Şunat-ı Zatiye dediğimiz, Cenab-ı Zatına ait şeyler, onun şanındandır vesaire diye kullandığımız bir kelime. Türkçe'de karşılığını bulmak mümkün değil. Ama zatına ait özelliklerden kaynaklanıyor diyebiliriz bir anlamda. Ve kabiliyeti Zatiye tabir edemediğimiz, yani insanlar için kabiliyeti Zatiye diyoruz, Zati kabiliyetler diyoruz ama Allah için bunu kullanamıyoruz. O mükemmel şun Zatiye, bir hakka yakin hadsiz derece kemalde olan bir zata delalet eder. Evet, başta vermiş olduğu mirac marifeti üstad, kainat çapında gözümüzün önüne seriyoruz. Kainattaki akıllara durgunluk veren, insanı şaşkına çeviren fiiller, işler arkasında muhteşem bir ünvanı gösteriyor. O ünvanlar sıfatlara, sıfatlar şeyinlere, şeyinler zata delalet ediyor. Bu da kaçınılmaz bir şekilde birbirini takip ediyor. Birbirine kuvvetle bağlı zincirler bunlar. Dolayısıyla eseri gördüğümüzde eser sahibi olan Zat-ı Zülcelali aklınıza getirmemiz gerekiyor. Bu ara basamaklar daha sonra her defasında geçmek zorunda olduğumuz basamaklar değil. Artık eseri görür görmez eser sahibini zihnimize getiriyoruz. Sanatı görür görmez sanatkarı düşünüyoruz. Nimet'i görür görmez nimeti vereni düşünüyoruz vesaire. İşte bütün alemdeki asar sanat ve bütün mahlukat her biri birer eseri mükemmel olduğundan. Evet kainattaki her bir konuyla ilgilenen bir bilim var. Bilim alt dalları var. Her biri ya teleskoplarını ya mikroskoplarını ya ölçüm aletlerini çevirmişler. Bunlar ölçüp bitiyorlar habire. Her akıllara durgunluk veren muhteşem. Mükemmel bir eser ünvanını görüyorlar. Eserin inceliği, eserin intizamı, eserin hikmeti çok kuvvetli bir şekilde birbiri ardınca bir fiile, bir fiil isme, isim ise vasfa, vasıf ise şeye şen ise zata şehadet ettikleri için. Masnuata dedince bir tek Saniyü Zülcelal'in vücubu vücuduna şehadet ve ehadiyetine işaret ettikleri gibi. Her bir eserde teker teker biz bu yolu izleyebiliriz. Bir tek çiçekten, bir tek böcekten, bir tek meyveden, bir tek sinekten hareketle insan oradaki akıllara durgunluk veren sanattan, sanatın inceliklerinden veya her an yenilenmekte oluşundan, buraya müteveccih bir ilim, bir irade kudretten, bir rahmetten, bir inayetten haberdar olmak durumundadır. Her şey onu gösteriyor. Onu hatırlatıyor. Evet. Her biri teker teker bunu yaptığı gibi heyeti mecmuası ile silsileyi mahlukat kadar kuvvetli bir tarzda bir miracın marifettir. Evet. Her bir eser teker teker bu manayı bize ders veriyor. Ama her bir eser böyle veriyor. Hepsini toptan dinleyebilsek, görebilsek silsile-i mahlukat kadar. Yani mahlukatın ne kadar silsileleri var. İşte o kadar kuvvetli bir tarzda bir miracı marifettir. Yani insan zihni olarak fikri olarak böyle bir yükseliş, sıçrayış yapar. Bir çeşit marifet gibi. Müthiş bir tefekkürü bir yol elde ediyor insan. Dayat-ı bunu ders veriyor. Yani sadece esere bakıp bön, bön başka bir şey düşünmeyen insanlara onlar semaların ve arzın melakutuna bakmazlar mı? Neler gösterdiğini arkalarına nelerin yattığına bakmazlar mı? Yani bir saate bakıyoruz saatin ibrelerin döndüğünü görüyoruz. Arkasında muhteşem bir makine olmazsa o dönmez. Dolayısıyla görünür şeylerin arkasında ihtişamlı faaliyetler var. Evet, işte bu şekilde baktığımızda da her bir mahlukun arkasında dönen, az önce sayılan, işte fiil, isim, vasıf, şen, zat gibi e, Cenab-ı Hakk'ın icraatları olduğunu görüyoruz. Onun isim ve unvanlarını tanıyoruz. Bize müteveccühü olan rahmetini, bize olan lütfunu görüyoruz. bu evet. bir mirac marifet elde ediyoruz. Dolayısıyla mesela bir elmayı gördüğü zaman insan, işte imanla baktığı zaman, üstadın dediği bir ifadesi var, bir elmayı yiyen ve elhamdülillah diyen adam bu şükrüyle ilan eder ki, o elma doğrudan doğru desti kudretin yadigarı ve hazine-i rahmetin hediyesidir diye. Dolayısıyla insan bu gözle baktığında Cenab-ı müthiş bir sanat kaderisi içerisinde gezdiğini, bunun tefekkürünün hakkını eda etmesi ve orada ihtişamlı sanat güzellikleri karşısında başının dönmesi, kendinden geçmesi gerek. Evet. Üstat bunu bir marifet miracı olarak bize ders veriyoruz ayit kermelerden hareketle. Hiçbir ciheti içine şüphe girmeyen müteselsil bir bürhan hakikattir. O kadar kuvvetli zincirlenmiş ki birbirine. Bunu birbirinden ayırmanın imkanı yoktur. Aklen muhakeme ve mantıken böyle bir sonuca gitmedikçe akıl iktina bulmuyor. Kalp kararını bulmuyor. Mutmain olmuyor. Evet. Şimdi bir çare münkiri gafil. silsile-i kainat kadar kuvvetli şu bürhanı neyle kırabilirsin? Şu masnuat adedince hakikatin şuğağını gösteren hatsiz delikli ve kafesli şu pencereyi neyle kapatabilirsin? Hangi perdeyi gaflet üstüne çekip üstüne çekebilirsin? İşte bir yerde basar sanatı görür de basiret saniye görmezse ne acip, ne garip, ne çirkin olur. Mealinde bir ifadesi var. Evet, Göz sanatı görüp de sanatkara intikal etmiyorsa eğer akıl vazifesini yapmıyor demektir. Dolayısıyla kainat baştan sona akıllara durgunluk verecek, gözleri kamaştıracak ihtişamlı sanatlarla dolu yani bir parmak toprakta milyonlarca minik canlı var. İncecik incecik organcıklarıyla muhteşem bir sistem olarak hayatlarını sürdürüyorlar. İnsan böyle baktığında kainat dolusu hadisat, sanat onun varlığını anlatırken, onun rahmetini anlatırken insan onun rahmetini bilmiyor, onun kudreti karşısında ürpermiyorsa eğer çok dehşetli bir gaflet içerisindedir demek. Evet, Hangi perdeyi gaflet üstüne çekebilirsin? Bir pencere daha okuyalım. 19. pencere. Tüsebbihu lis-semavatu's-sebu vel-ardu ve men fihihin ve eini şeyin illâ yüsbiham bihi. Evet. Semalar, yedi kat semavalar ve arz ve onun onların içindekiler. Onun için tesbih ederler. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin mealinde. Her şey dolayısıyla yani onu tesbih ediyoruz. Yani onun mükemme onun kemalatını ilan ediyoruz. Her türlü noksanlıktan münezzeh olduğunu ilan ediyoruz. Hepsi ilan ediyoruz. Ayetker bunu bize ders veriyor. Kainatı tercüme ediyoruz. Çünkü Kur'an kainatın tercümesidir bir anlamda. Üstat da bizi bu ayetin eteklerinden tutturarak kainatı teftiş ettirecek. Bakalım kainat nasıl onu tesbih ediyor? Saniyü Zülcelal semavatın ecramına o kadar hikmetler, manalar takmış ki güya celal ve Cemal ifade etmek için semavatı güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle söylettirdiği gibi. cev semada olan mevcudata dahi öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki güya o cev semayı berkler, şimşekler, rahatlar, katreler kelimeleriyle intihak ediyoruz. Ve Kemal hikmet ve cemal rahmetini Ders veriyor evet. Sani Zülcelal Semavatın ecramına o kadar hikmetler Manalar takmış ki semada öyle muhteşem Cirmler Cisimler dönüyorlar ki ve Müthiş bir hikmetle Belli bir gaye güdülerek o Dehşetli hız ve büyüklükteki şeyleri Güya Celal ve Cemal ifade etmek için Semavatı Güneşler, Aylar, Yıldızlar kelimeleriyle söyletirdiği gibi Evet, şairler kelimelerle konuşur, ressamlar fırçasıyla, şekillerle konuşur, heykeltıraşlar heykelleriyle konuşur. Hepsi onların kelimeleridir ortaya koyduğu şeyler bir anlamda. Cenab-ı Hak nasıl konuşur? Evet, yıldızlar kelimeleriyle, güneş ve aylar kelimeleriyle konuşuyor ortaya koyduğu sanatlarda. Evet. Celal ve Cemal'i ifade etmek için semavatı güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle söyletirdiği gibi cev ve semada olan mevcudata dahi. Yani atmosfer dediğimiz boşlukta olan varlıklara dahi öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki güya o cev ve semayı berkler, şimşekler, rahatlar, katreler kelimeleriyle intak ediyor. Evet. Mevcudatı semadaki yani cev semadaki yani atmosferdeki mevcudatı da konuşturuyor Cenab-ı Hak. Öyle hikmetli, öyle faydaları, maslahatları takip edilerek öyle icraatlar yapılıyor ki orada. Dolayısıyla aslında her bir sanat, her bir icraat bir dil, bir kelime oluyor. Bize Cenab-ı Hak'ın celalini, azametini, büyüklüğünü ve cemalini, bize olan rahmetin iltifatını, teveccühünü ilan ediyorlar. Kem ve Kemal Hikmet ve cemal Rahmet'ini ders veriyoruz. Evet, nasıl zemin kafasını hayvanat ve nebatat denilen manidalar manidar kelimelerle söyleştirip kemalat-ı sanatını kainata gösteriyor. Şimdi üstat hazretleri adeta bir teleskop gibi zeminden başlayarak çünkü en fazla görebildiğimiz içinde yaşadığımız e, ecuramın küçük bir ecram, küçük bir cirm olsa da küreyi arz Kainatı nispetle. Biz onu biliyoruz. Onun için önce kabaca bir zemin yüzüne bakıyoruz. Yeryüzüne. Nasıl konuşturuyor yüzünü? Cenab-ı Hak? Yeryüzü veya nasıl onu tesbih ediyor? Nasıl zemin kafasını hayvanat ve nebatat denilen manidar, manidar kelimelerle söyleştirip kemalatı sanatını kainata gösteriyoruz. Evet. Zemindeki sanatlar ikiye ayrılıyor bir anlamda. Hayvanat ve nebatat dediğimiz her bir manidari bir kelime. 50 milyondan ziyade tür bulunduğu düşünülürse ne kadar her birinde ne kadar fertleri, bireyleri var. Bunlar düşünüldüğünde yeryüzü nasıl da konuşuyor. Evet. Onun sanatlarını ilan ediyor. Kemalat'ını ilan ediyor. Rahmetini ifade ediyor. Bir açıdan baktığımızda zemin kafası böyle konuşuyor. Öyle de o kafanın birer kelimesi olan nebatları ve ağaçları dahi yapraklar, çiçekler, meyveler kelimeleriyle intak edip yine kemal sanatını ve cemal-i rahmetini ilan, ilan ediyor. Yani biz biraz da odaklandığımızda, mesela bir ağaç ve bir hayvanca hayvana odaklandığımızda görüyoruz ki mesela bir ağaç, yapraklarla ayrı konuşuyor. Her bir yaprak ayrı ayrı ilan ediyor. Çünkü müthiş sanatlar var. Müthiş işler görüyor. Son derece muntazam, dikkatli, hesaplı işler görülüyor. Ardından çiçekler yine aynı şekilde anlatıyor ağaçtaki çiçekler. Ve onların öncedeki yine meyveler. Ayrı ayrı. Dolayısıyla bir ağaç kaç ayrı dille onu tesbih ediyor denilebilir. Evet. Az önce söylemiştik yani. Şairler kelimelerle konuşuyor. Ressamlar resimleriyle konuşuyor. Heykeltıraşlar, heykelleriyle konuşuyor. Bunlar onların kelimeleri oluyor. Cenab-ı Hak da işte kainatla konuşuyor. Kainatta gösterdiği sanatlarla konuşuyor. Bu anlamda baktığımızda bir ağaç, her bir ağaç yapraklarıyla kaç defa farklı farklı anlatıyor. Çiçekleriyle yine farklı farklı onu anlatıyor. Meyveleriyle yine onu anlatıyor. Onun kemali sanatını, cemali rahmetini ilan ediyor ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri dahi tohumcuklar kelimeleriyle konuşturup dekaykı sanatını ve kemal-ür rububiyetin ehli şura talim ediyor. Diğer taraftan biraz daha odaklandığımızda çiçeklere baktığımızda, meyvelere baktığımızda bunlar içerisinde tohumcuklar var. Çekirdekler var. Dolayısıyla mesela bir incir, bir incirin içerisindeki meyvenin içerisinde binlerce çekirdek. Her birinin içerisinde ağaç muntazam ve incecik bir şekilde hiçbir şey ihmal edilmeden yazılmış. Her bir çekirdek ayrı ayrı onu nasıl da anlatıyoruz. Öyle bir ilim, öyle bir irade, öyle bir kudret, diğer taraftan öyle bir rahmet, öyle bir cemal, öyle bir iltifat tı ifade ediyoruz. İşte bu hatsiz kelimat-ı tesbihiye içinde yalnız tek bir sümbül ve tek bir çiçeğin tarz ifadesine kulak verip dinleyeceğiz. Nasıl şehadet eder? Bileceğiz. Üstad burada bütününü bir şekilde özetlemiş oldu. Bunun hepsini zaman yok bir anlamda diyor. Dolayısıyla bir tek çekirdeği dinleyelim. Bir tek çiçeği dinleyelim. Nasıl anlatıyor? Evet her bir nebat, her bir ağaç pek çok lisan ile saniyelerini öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara subhanallah ne kadar güzel şehadet ediyor dedirtirler. Subhanallah ne güzel, ne kadar güzel şehadet ediyor, dedirtirler. Evet Bunu diyorlar, biz de onlara bakınca bunu demek durumda kalıyoruz. Dilimizden dökülüyor kendi kendiliğinden. Subhanallah tesbihin bir ifadesi zaten. Hayret ve hayranlığımızı ifade eden, bunu teskin eden, hayret ve hayranlığımızı teskin eden bir cümle. Subhanallah. Biz bunu diyoruz, onlar lisan halleriyle zaten söylüyorlar. Evet her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessüm kerhane manevi tekellümleri hengamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Bir nebat çiçek atıyoruz. Ne fonksiyonlar yüklenmiş o çiçeğe. Ne kadar da hoş görünüyoruz ve ne kadar hoş kokuyoruz. Evet, buna baktığımızda tebessüm ediyor adeta yüzümüze ve manevi olarak bizimle konuşuyoruz. Bize anlatacağını anlatıyor. Evet, Eserdeki her şey ustasını anlatır. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzıyla ve muntazam sümbülün lisanıyla ve mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatıyla hikmeti gösteren o nizam, bil müşahat ilmi gösteren bir mizan içinde... Bir çiçekte, çiçekten hasıl olan bir başakta, bir sümülde ve onlardan hasıl olan tohumlarda muhteşem bir ilim var. Şimdi son derece nizamla yapılıyor bu. Ölçülü ve düzgün yapılıyor. Evet. Hikmeti gösteren nizam. Bir müşahede ilmi gösteren bir mizan içinde. Son derece de ölçülü, hesaplı. Dolayısıyla arkasındaki hikmet ve ilim Aşikar bir şekilde kendisini gösteriyor. Ve o mizan ise, o ölçülü olmak ise mahareti sanatı gösteren bir sanat içinde. Yani sadece ölçülü değil. Sadece ölçülü, hesaplı, kitaplı değil. Aynı zamanda müthiş bir sanat mahareti sergileniyor orada. Çünkü ölçü ayrı, sanat ayrı bir şey. Mühendisle mimarın farkı gibi adeta. Ve o nakış sanat, lütuf ve keremi gösteren bir zinet içinde. Sanat ama Müthiş bir lütf ve kerem de kendisini gösteriyor. Yani mesela bir meyvede ortaya koyan sanat, aynı zamanda için bir lütuf oluyor. İhtiyaçlarımızı gideriyor çünkü. Bizi keyiflendiriyor. Müthiş bir zinet içerisinde, son derece süslü. Gözümüzü, kulağımızı, damağımızı okşayan, beynimizi, kalbimizi ferahlandıran bir zinet içinde. Ve o ziynet dahi rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içinde. Evet muhteşem, e, süslü fakat yine rahmet ve ihsanın tecellisiyle son derece hoş kokularla karşımıza geliyor. Ve birbiri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler, yani iç içe girmiş değişik veçelerle sürekli onun ilmini, iradesini, lütfunu, ihsanını, hikmetini, rahmetini bize ders veren bu keyfiyetler öyle bir lisan-ı şehadettir ki, öyle bir tanıklık yapıyorlar ki bunlar hem sani zül cemalini esmasıyla tarif eder. Onları yapan o güzeller güzeli sanatkarın isimlerini bize tarif eder. Hem efsafıyla tavsif eder, sıfatlarını bize bildirir. Hem cilveyi esmasını tefsir eder. Hem teveddüt ve tarifün yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder. Birisi bize bir gül verse sevdiğini, ifade ettiğini anlarız. Bir ikramda bulunsa, bir meyve verse yine onun bize olan muhabbetini anlarız. Ama kendisi yapmadığı bir meyveyi ve gülü bize takdim ediyor. Cenab-ı Hak o çiçekleri yaratıyor ve bize takdim ediyor. O meyveleri yaratıyor ve bizi takdim ediyor. Bu onun bizi sevdiğini ve kendisini sevmemizi istediğini, bizi bildiğini, bizim de kendisini bilmemiz gerektiğini ifade ediyor. Bizim de sevişme ve tanışma adeta muamelesi yapıyor bunları gözümüzün önüne koyarak. İşte bir tek çiçekten böyle bir şehadet işitsen, acaba zemin yüzündeki Rabbani bağlarda umum çiçekleri dinleyebilsen, ne derece yüksek bir kuvvetle Sani Zülcelal'in bu vücudunu ve vahdetini ilan ettiklerini işitsen, hiç şüphen mi vesvesen ve gafletin kalabilir mi? Eğer kalsa sana insan ve zi şuur denilebilir mi? Evet. Bir çiçeğin sesine kulak verdiğimizde tek başına Cenab-ı birçok esmasıyla bize anlattığını görüyoruz. Ve bütün çiçekler baş başa verip aslında aynı şeyi söylüyorlar. Sağırlıktan kurt kurtulup aklımızla kalbimizle onları dinleyebilsek hiçbir şüphe vesvese yer kalmayacak bir açıklık bir zarret içerisinde Onları yaratan zatın olmazsa olmaz varlığını, her şeyin her şeyini bizzat onun yarattığını hiçbir şeyi hiçbir şekilde işine karıştırtmadığını, yani yaratan da tek başına o, yarattığını yaşatan da tek başına o olduğunu bize anlatır. Gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. İşte bahar mevsiminde yaprakların zaman çıkması çiçeklerin mevzunen açılması, meyvelerin hikmetle rahmetle büyümesi ve dalların ellerinde masum çocuklar gibi nesimin esmesiyle oynaması içindeki latif ağzını gör. Evet, bahar mevsiminde yaprakların nunta zaman çıkması. Nasıl da güzel açılıyorlar patır patır. Çiçekler nasıl da o kadar düzgün bir şekilde, ölçülü bir şekilde gözümüze görünüyorlar. Meyveler ne kadar hikmetle önümüze seriliyorlar. Dolayısıyla Üstad işte bir yerde öyle ifade ediyor. Bir cennet hurisi tarzında latif elleri olan dallarıyla bizlere takdim ediyorlar diyor. Gerçekten de insan bunun Cenab-ı Hakk'ın makluku olduğu hikmetle Cenab-ı Hakk'ın iltifat ve teveccühünü bize ulaştırmak için görevlendirmiş bir huri nazarıyla bakabilir her bir ağaca. Özellikle baharda zümrüt gibi yeşillerle ondan sonra güzelim çiçeklerle bezenip o meyveleri bize takdim etmeleri gerçekten de Cenab-ı Hakk'ın lütfunun tecessüm etmiş hali diyebiliriz. Ona karşı insanın mahcubiyetle el pençe divan durması onun bu ihtişamlı güzellik karşısında kendisinden geçmesi gerekir. Gaflet insanı perdelememizse. Nasıl bir desti keremle yeşillenen yaprakların diliyle ve bir neşe-i lütufla tebessüm eden çiçeklerin lisanıyla ve bir cilveyi rahmetle gülen meyvelerin kelimatıyla ifade edilen hikmetli nizam, hikmetli nizam içindeki adilli mizan, Son derece hikmetli bir düzen var. Düzen içerisinde son derece adaletli, her şey yerli yerince yaratan bir ölçü var. Ve adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar, nakışlar ve maharetli nakışlar. Dikkatli sanatlar, nakışlar ve maharetli nakışlar ve zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatlı tatmaklar ayrı ayrı güzel kokular ve hoş tatmaklar içinde birer mucizeyi kudret olan tohumlar ve çekirdekler gayet zahir bir surette bir saniye hakim Kerim Rahim muhsin münim mücemil mufaddalın vücubu vücudunu ve vahdetini ve Kemal rububiyetini ve Kemal rububiyet Cemal rahmetini ve Kemal rububiyetini gösterir Evet Demek ki bir tek ağaca baktığımızda çiçeklerinden şey yapraklarından çiçeklerin oradan meyvelerini ve meyvelerinin içerisindeki o muhteşem çekirdeklere baktığımızda gayet zahir bir surette çok açık ayan beyan bir saniye hakim her için hikmetle yapan bir sanatkar ünvanıyla cenabı tanıtıyor. Diyor. Kerim yani ikram etmeyi seviyoruz. Rahim son derece şefkatle muamele ediyor. Muhsin insanı seviyor. Münim nimet veren o Mücemmiyle şeyi en güzel surette yaratan o. Mufaddıl. Fazlıyla bize muamele ediyor. Lütfediyor. Bütün bunların vücub vücudunu ve vahdetini ve cemal-i rahmetini ve kemal-i gösterir. İşte eğer bütün ruh zemindeki ağaçların lisan-ı hallerini birden dinleyebilsen. Yani bir, ağaç bunu, yani demek bir ağaç, bir, beş, bin, on bin değil yaprak, çiçek ve çekirdekleriyle ve meyveleriyle beraber düşünürsek binler kere binlerce defa tesbih ediyor. Bir de bütün ağaçları birden dinleyebilsek yusebbihü lillâhime fissemâvâti vel ard hazinesinde ne kadar güzel cevherler bulunduğunu göreceksin. Yani işte semalardaki ve arzdaki her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini ifade eden ayetlerin ne demek istediğini insan daha iyi anlayacak. Evet, her şey onu hem de kaç ayrı yönden Sürekli tesbih ediyor, subhanallah diye hayret ve hayranlıkla ifade ediyor ve insanın bunu görmesini istiyor. İşte nankörlük içinde kendini başıboş zanneden bedbaht, gafil. Şimdi bunlar nimet olarak bize döndüğünü düşünürsek bu kadar nimeti görmeyip buna kör olan nankör ünvanı, Evet. İçinde kendini başıboş zanneden bedbaht gafil. Yani seni var eden, varlıktan sonra bir kez var etmekle bırakmayıp varlığını devam ettiren, varlığının devam için nice nice nimetlerle seni perverde eden bir zatın ve sağına soluna önüne arkasına her tarafını akıllara durgunluk veren, sanatlara dolduran bir zatı insan fark edemiyorsa bu nasıl gaflettir, ne derin gaflet. Bu derece hadsiz lisanlarla kendini sanat tanıttıran ve bildiren ve sevdiren bir Kerim-i Zül Cemal tanılmak istenilmezse bu lisanları susturmadı. Madem ki susturulmaz dinlemeli. Gafletle kulağını kapasan kurtulamazsın. Çünkü sen kulağını kapamakla kainat sükut etmez, mevcudat susmaz. Vataniyet şahitleri seslerini kesmezler. Elbette seni mahkum ederler. Yani bütün kainat, bütün detaylarıyla sürekli onu anlatırken sen onları görmek istemezsen. Ve onların bu muhteşem icraatını takdir etmezsen sıradan başı, boz, başı bozuk kendi halinde şeyler tesadüflerin dalgalar içerisinde salınan şeyler olarak görürsen eğer onların kıymetli mahiyetini hiçe indirmiş olursun. Ve onlar bizden çok ciddi şikayetçi olacaklar. Bunların bütün kemalatını inkar anlamına geliyor. Cenab-ı bütün kainatı habire evirip çeviren esması inkar anlamına geliyor. Bunlar affedilmez suçlar. Elbette seni mahkum ederler. Cenab-ı Hak, kainatın şehadetiyle önümüzde serilen bu kadar hadiseler görüp Kemal manada Subhanallah diyen kullarından eylesin. bizleri hayretimizi artırsın, hidayetimizi artırsın, imanımızı artırsın inşallah. Subhanak Allahuillahilana illa maallamtana, inna kantal alimul hakim wa akhiruddaawana ilhamna Rabbi alaamin